Meksika körfezinden gelen petrol kirliliği haberleri devam ediyor. BP'nin yöneticileri petrol sızıntısı ile başa çıkmak için yeterince hazırlıklı olmadıklarını kabul etti. BP Genel Müdürü Tony Hayward, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, derin sularda meydana gelen bir sızıntı için yeterli teçhizata sahip olmadıkları yönündeki eleştirilerin de tümüyle haklı olduğunu söyledi. Öte yandan BP, petrol sızıntısını önlemek için yeni bir yöntem daha deniyor. Sızıntıya neden olan boruyu dev makaslarla kesen mühendisler bu noktaya bir kapak yerleştirmeyi deneyecek. Bu kapak ile sızan petrolün denize yayılmadan vakumlanması ve bir gemide toplanması hedefleniyor. Hyvert yöntemin başarılı olup olamayacağını görmek için 12 ila 24 saate ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Bakalım önümüzdeki günlerde petrol sızıntısı durdurulabilecek mi? Ohio Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre yüksek yoğunlukta olan şehir ve merkezlerde yeşil alanların korunmasının göç eden kuşların yiyecek bulmaları için çok önemli olduğunun altı çizildi. Araştırmaya göre kentlerdeki küçücük bir yeşil alanın bile göçmen kuşlara yardım edeceği belirtiliyor. Ohio araştırması Kanada'nın kutup altı ormanlarına doğru göç eden kuşların kentlerdeki küçük yeşillik alanlarda birkaç gün durup dinlendiklerini belirtiyor. Göçmen kuşlar soğuk havanın hakim olduğu yerlerden üremek için sıcak yerlere göç etmek üzere uçarken büyük kent ve merkezlerde barınak ve yeterli yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle şehirlerdeki yeşil alanlar göçmen kuşlar için çok değerli. Ülkemizden bir habere dönecek olursak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güney Saka küresel ısınma sonucu daha önce unutulan bazı hastalıkların yeniden sorun olmaya başladığını söyledi. Saka, küresel ısınmanın sağlık üzerinde etkileri konulu sunumunda küresel ısınmanın iklim değişikliklerine neden olduğunu, ortalama sıcaklığının artmasının yanında birçok başka değişikliklere de tanık olunduğunu belirterek şöyle konuştu. Sıcak hava dalgaları, soğuk aşırı yağışlar ve bunun yol açtığı seller, Toprak kaymaları, kuraklık, fırtınalar, kasırgalar, iklim değişikliklerinin etkisidir. Dolayısıyla ekosistemde ekolojik denge değişiklikleri sonucu da vektör denilen, aynı zamanda pek çok hastalık taşıyıcısı olan hayvan ve böceklerin yaşam alanlarında artış oluyor. Bunlar çok daha fazla üreyebiliyorlar. Ayrıca yağışlar, seller, bunların yol açtığı sağlık etkilerinden de bahsedebiliriz. Küresel ısınma ile daha önce unuttuğumuz bazı hastalıklar yeniden sorun olmaya başlıyor. Mesela sıtma. Saka küresel ısınma sonucu çölleşme tehlikesinin de bulunduğunu, bunun sonucunda sağlığın da etkileneceğini, çölleşme sorunuyla birlikte besin üretiminin de azalacağını belirterek, çölleşme olduğu zaman besin üretimi az olacak, göçler yaşanacak, bu da bulaşıcı hastalıkları çoğaltacak. Küresel ısınma sonucu astım-solunum sistemi ile ilgili hastalıklar, alerjiler, bazı kanser türleri, çocuklarda büyüme ve gelişim sorunları sudan kaynaklanan enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkabilecek dedi. Güzel bir haberde Cumartesi günü değişik etkinliklerle Dünya Çevre Günü kutlandı. Greenpeace Dünya Çevre Günü'nde 15 gün sürecek sonuçlar yani Consequences Nur sergisini açtı. Sergi İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray Meydanı'nda açıldı. Sergide uluslararası çapta tanınmış 9 belgesel fotoğrafçı sergilenen 100 fotoğrafta İklim değişikliğinin yerkünemizdeki yıkıcı etkilerini belgeliyorlar. Açlık, hastalık, çatışma, zorunlu göç, geçim sıkıntısı ve insan hakları biçiminde milyonlarca insan tarafından deneyimlenen günlük gerçekleri. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi'nin organizasyonu, Greenpeace Beyoğlu Belediyesi Nikon Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu tarafından desteklenen sergi, 20 Haziran'a kadar halka açık olacak. İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı'nda açık havada ücretsiz olarak herkesi bu sergi bekliyor. Rüzgar Enerjisi alanında önde gelen ve her yıl bir kıtada düzenlenen Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı sergisi 15-17 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da, Türkiye'de gerçekleşecek. Konferans ve sergi, rüzgar enerjisi teknolojisi, sanayisi ve politikalarının başlıca oyuncularının bir araya geldiği, güçlü bir platform oluşturmayı ve stratejik kararları etkileyecek, rüzgar enerjisi kullanımıyla ilgili en son bilgilerin ve teknolojilerin paylaşılmasını amaçlıyor. Türkiye, Ege ve Akdeniz'in limanlarının canlılığı ve zenginliğini yaratan yelkenli teknileri ve Anadolu kentlerini besleyen, toprağı sulayan, unu öğüten yel değirmenlerinin yani rüzgarı yeniden keşfediyor. Rüzgar enerjisinde teknik potansiyelin, 88.000 MW olduğu Türkiye'de hükümetin Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılında 20.000 MW kurulu kapasite olarak belirlediği rüzgar enerjisi gelişim hedefi ve yatırımcıların 80.000 MW'a varan lisans talepleriyle bu alana gösterdikleri ilgi rüzgar enerji santrali projeleri için çok önemli yatırım fırsatları yaratıyor. Bu potansiyelin bir an önce harekete geçirilmesi gerekiyor. Rüzgarla ışıldayan yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi